Malum Azrail Aleyhisselam can almakla sorumlu melek. İzleyicimiz şöyle demiş, Azrail aynı anda nasıl birden çok canı alabiliyor demiş hocam. Şimdi şöyle diyelim, bir elektrik düğmesi düşünün. Evet. Bu elektrik düğmesine bağlı birkaç tane ampul bağlanmış olsun o düğmeyi çevirdiğiniz anda hepsi söner. birden fazla ampul yanar veya yanan ampuller ise düğmeyi çevirdiğinizde hepsi birden söner. Onun için böyle şeyleri e, Cenab-ı Allah e, için öyle yapılamaz, çok zor gibi yani, düşünmek doğru yoktan değil. Yoktan var eden bir evet. Rab var. Yani, ha bir sonuçta. de Azrail Aleyhisselam'ın yardımcısı melekler var. O melek, Azrail Aleyhisselam tek başına hepsine gitmez ki Düşünün ee, devle, şey Maliye Bakanı 2 milyon memur var Diyelim Türkiye'de evet hocam. Belki bir o kadar da Kamuda çalışan işçi var İşte 3-4 milyon insanı Emekliler var i̇şte Onlarla beraber 5-6 veya 7-8 milyon İnsana her ay maaş veriliyor Maliye Bakanı bunlara maaş veriyor Yalan mı? doğru e Nereden veriyor? Maliye Bakanı hangi birimize ulaşacak? Yani onun adına iş yapanlar ve onların da görevlendirdiği kimseler bu işi yapıyorlar. Aynı şekilde Azrail aleyhisselamın adına iş yapan melekler var. Cenab-ı Allah kimin vadesi dolmuş ise onunla ilgili talimatı o meleğe verir. O da gider onun ruhunu teslim alır. Bu kadar kolay. Cenab-ı Allah hayırlı ölümler nasıl görüyorsun inşallah.